Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Gürhan Ertür, Argun Yum. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz.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 Podcast bölümünde dinleyebilir, hatta kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi İsa Ülker'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugünkü konuğumuz doçent doktor Rıfat Akbulut, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi. Rıfat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Seneler sonra bir program daha. Evet, Tabii bu arada evet. e, bir de... E, Argun'la birlikte bir program yapmıştınız evet. sanıyorum. Ee, aşağı yukarı bir 10 yıl kadar önce yine bu masanın etrafındaydık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> hoş geldiniz tekrar. Hoş. Bugün biraz İstanbul üzerine, biraz şehir planlaması üzerine, biraz kentsel dönüşüm üzerine konuşacağız. Değil mi Argun? Evet. Sen de hoş geldin. Merhaba. Merhaba, merhaba. Ee, şimdi Rıfat Hoca'nın e, yakın tarihli bazı çalışmaları var İstanbul'la ilgili araştırma. Sonuçlarını yayınlanmış, sunulmuş. Onlardan biraz bize bilgi paylaşımı yapar mısınız? Ee, son birkaç yıl içinde, özellikle de bugünkü konumuz çerçevesinde ee, girebilecek... Ee... İstanbul'da arazi değerlerinin son 20 yıl içindeki değişimiyle ilgili bir çalışma var. E, bu tabi bazı örnek alanlarda yani 7 ilçede yapılmış olan bir e, çalışma. Son 20 yıl içindeki arazi değerleri üzerinde. E, bir diğer e, çalışma yine o da bir başka araştırma projesi. Sonuçlandı o da. E, e, Gayrimenkullerin el değiştirme periyotlarının ve bunun... E, Diğer çeşitli bunu etkileyebilecek potansiyel dışsal etkiler üzerine bir yine araştırmaydı. Ee, dolayısıyla bunlar birisi sonuncusu tamamlandı. Diğeri kısmen tamamlanmış olan çalışmalar. Bunlar, hem bunlar yayınlandı. hem sahada yapılan Tabi tabi Tabii tabii kesinlikle, kesinlikle. Yani bizim görgül çalışma dediğimiz saha verilerine de dayanan araştırmalar bunlar. Ne yapılıyor? Anket türü? E, Hayır şeyde. E, İlki toplama? Ee, doğrudan e, konuya ilişkin olarak saha verilerinin toplanmasına Hı. dayanıyor. Ama bu kapsamda anket çalışması yok bunların içinde. Evet. Yani okul dışı kaynaklara da gidiyorsunuz. Tabii kesinlikle. Ee, bu şeyin özellikle e, mesela ver, pardon el e, ilgili galiba mesela bu ikinci bu Galimenkülerin el değiştirme periyotlarıyla ilgili olan bir çalışma ee, da e, tabi arşiv kayıtlarına girdik bayağı. Topuk kayıtlarına tabi Tabii. Bütün evet. İstanbul'un değil ama bu sadece Kadıköy moda için. Çünkü bütün İstanbul için bunun ne kadar büyük bir... Çok zor. E, evet, zor ve çok ciddi bir kadro ve bütçe gerektireceğini bir zaman gerektireceğini tahmin edebilirsiniz. Onun için biz bunu küçük ...bir örnek alanda bu çalışmayı yürüttük. Moda, semti. ondan sonra moda semtinde yürüttük. Özelinde. Ve burada tabii şeylere nedir dediğim gibi... ...belediyenin... ...arşiv kayıtlarına... ...ulaştık. Tabii izinli mi? olarak... ...ondan evet. sonra. Peki bu değerlendirmeler... ...ne söylüyor bize? Mesela çok ilginç bir sonuç var. Fakat bu daha geliştirilmeye... ...muhtaç. Genellikle... ...şöyle bir yaklaşım vardır... Gayrimenkul piyasasındaki canlanma, hareketlenmenin genel ekonomik durumla doğrudan bağlantılı olduğu yönünde genel bir inanç vardır. Ve dikkat edin özellikle iktisatçılar veya siyasetçiler bu konuyla ilgili yorumlar yaptıklarında yani genel ekonomik durumla ilgili olarak veya gayrimenkul piyasasıyla ilgili yorum yaptıkları zaman diğer bir yek diğerini e, bu konunun bir tür... Göstergesi ticaretini olarak, tetikleyicisi olarak kullanırlar. Yani işte ekonomi gelişiyor, bakın gayrimenkul da artıyor yahut gayrimenkul piyasası gelişiyor. Çünkü zaten genel bir ekonomik büyüme var gibi. Ben tabii burada çok basitleştirdim bazı evet. genellemeler. Ama çok başkullar. genel geçer bir evet. kanaat bu. Değil mi? Çok enteresan bir şey evet. çıktı. Bizim moda örneğinde e, gayrimenkullerin el değiştirme sıklığının yani alım satım, yani alım satımın artması, yoğunlaşması veya azalmasının genel ekonomik durumla hemen hiçbir ilişkisi de olmadı ortaya çıktı. Tamam Tamamıyla çok farklı bir periyot, farklı bir düzen içinde ilişki devam ediyor. Ama şunla ilişkisi var, e, yasal düzenlemelere çok daha duyarlı. Mesela 1965 Enteresan. Kat mülkiyeti kanunu müthiş bir e, yoğunlaşma yaratıyor, e, gayrimenkul yani el değiştirmesini. Ondan sonra böyle bir eşik var mı? Tabii Ondan sonra mesela şöyle söyleyeyim, mesela daha sonraki e, Türkiye'nin günümüze kadar, bu 2004 yılına kadar olan verileri kapsayan bir çalışmaydı. E, o tarihe kadar olan Genel ekonomik dalgalanmalar, ondan sonra gayri milli asıladaki değişmeler, azaltma e, artışlarla çok ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Sizin bu e, arsa maliyetleri veya fiyatlarıyla e, şehirleşme ilişkisini de irdelediğiniz çalışmada... Bunu sabit fiyatlarına nasıl bağladınız? yani? Işte, o bir dersen, diğer çalışma. O da çok... evet. dönemler çok, var. Evet, o da mesela e, ilginç bazı sonuçlar verdi ama e, şu anda bunlarla ilgili olarak yaptığımız yayınlar henüz daha bir yönüyle de e, ilk yayınlar. Belki bunları biraz daha e, başka kaynaklarla ondan sonra benzer başka çalışmalarla destekleyerek daha olgunlaştırmak da fayda var fakat ilk sonuçlar bize şunu gösterdi mesela 1992 bin yıllar arasında İstanbul'daki seçtiğimiz yedi ilçede ki bunlar Kadıköy, Üsküdar, Avcılar, Zeytinburnu, Sarıyer, Bakırköy ve Beşiktaş ya da şişli olması lazım. Şişli. Şişli. Evet. Ee, bu ilçelerdeki e, gayrimenkul emlak vergileri üzerinden, değerleri üzerinden yaptığımız çalışmada şunu gördük. 90-2000 yılları arasında genel olarak e, yine burada çok e, tabii bir genellemeye başvuruyorum. Türk lirası üzerinden emlak e, değerlerinde metrekare oldu üzerinden emlak değerlerinde birkaç bine varan artışlar olmasına rağmen daha sabit bir değer üzerinden mesela Amerikan dolarında bunu şey yaptığımızda nedir? Dönüştür, Dönüştür. Dönüştürdüğümüzde aslında değer kayıpları oldu ortaya çıktı. Hmm. Bu da enteresan. 10 yıllık periyot, 1990-2000 yılları arasında. Evet. Tabii burada şöyle bir tartışma vardır her zaman için kullandığınız verilerle ilgili olarak e, emlak vergi yani raic değerlerinin gerçek emlak değerleri ne kadar yansıttığı her zaman tartışma, tartışma konusudur. konusudur. O doğrudur. Evet. Fakat şöyle bir şey var bu veriler güvenilir verilerdir. Yani tek bir yıla ait değeri alırsanız bu sizi şaşırtıcı olabilir evet, ama bir zaman serisi olarak belli bir süreçteki verileri aldığınızda o genel olarak piyasadaki eğilimleri size yansıtır. Yani neresinin değerlendiğini, neresinin değer kaybettiğini, genel olarak piyasadaki değer artış oranlarında ne oldu, ne olabileceği konusunda size güvenilir veri verir. Kaldı ki bir de eğer gerçek değerler üzerinden böyle bir çalışma yapma Çalışılsaydı, çalışsaydık bu çok da mümkün olamayacaktı. Çünkü 20 sene öncesi gerçek emlak değerlerinin ne olduğu son derece spekülatif bir konudur. Doğru. Yani bununla ilgili elimizde güvenilir bir veri kaynağı yok. Onun için mecburen değerleri, emlak raiç değerlerini kullanmak durumundayız. Fakat 2000'den sonraki, 2000-2010 arasında ise çok ciddi değer artışları söz konusu gerçek anlamda da. Ve burada yine çok ilginç bir şey karşımıza çıktı. İstanbul'da yine e, vergi değerlerini, vergi karşılıyor. değerlerini ama gerçi mesela yine Amerikan dolarına e, dönüştürdüğümüzde Amerikan doları bazında da gerçek metrekare üzerinden e, değer artışları oldu ortaya çıktı. E, burada tabi daha kontrol edilmiş bir enflasyon önümü olduğu için Amerikan doları da sabit bir şey veriyor herhalde. Evet. Kriterle. Evet burada tabii iki tane mesela ilginç sonuç var ondan bahsetmem gereken bir tanesi bütün bu 20 yıllık süreç içinde her halükarda hiç değer kaybetmeyen bizim elimizdeki örnekler içinden bir yer var maslak bölgesi büyük caddesi aksı orası hiç değer kaybetmiyor ve bir başka sonuç daha ortaya çıktı ki e, şunu da söyleyeyim mesela İstanbul'un taşı gibi, Bağdat Caddesi gibi çok prestijli muvitlerinde bile değer kayıpları oldular 92 bin arasında. Bir ikinci sonuç e, ama dediğim gibi tüm bundan ilk sonuçlar bunların başka çalışmalarda da olgunlaştırılması lazım, sağlanması lazım. İstanbul'da üç kademeli bir e, gayrimenkul piyasası oluştuğuna dair ipuçları var. Şöyle ki bir yerel düzeyde bir gayrimenkul piyasası var. Yani bir gayrimenkul yakın çevresindeki veya İstanbul'un diğer yerindeki kendi benzerleriyle e, göre belli bir e, ne diyelim e, değerle, bir değerlendirme mekanizması var. Yani daha lokal düzey, daha yerel düzeyde bir piyasa bu. İkincisi, e, metropoliten düzeyde bir piyasa var. Hatta pardon ilki için şöyle de bir örnek verebilir. Daha anlaşılır olabilir bu. Söz gelimi herhangi bir semtteki herhangi bir gayrimenkul. Bu bir apartman dairesi, bir dükkan veya her başka bir şey olabilir. bir ofis. Dolayısıyla orada e, bu gayrimenkulun değerlenmesi kendi yakın çevresini, kendi muhiti, muhiti içindeki benzer e, ne diyelim gayrimenkullere göre oluşuyor. Metropoliten düzeyde olduğu zaman Metropoliten e, alan içindeki diye aynı gayrimenkulün benzerlerine göre değer kazanıyor. Bu bir üst mekanizma söz gelimi. Bunun içinde ben şöyle diyorum. Söz gelimi mesela Bağdat Caddesi'ndeki bir dükkan. Diyelim e, değeri oluşurken bunun için alınan e, referans noktalarından bir tanesi diyelim ki Nişantaşı'ndaki bir dükkan gibi. Ondan sonra veya veya Abdü İpekçi Caddesi gibi ondan sonra veya bir ofis için bu yahut bir e, yine benzeri konut için bir apartman dairesi için de benzer e, e, şeyler yapılabilir. Bir de küresel bir piyasa var. Yani bu da daha çok e, bu son yıllarda artış gösteren e, ofis kuleleri veya iş kuleleri, iş merkezleri. Burada ise e, küresel düzeydeki benzerleriyle, benzerlerine göre bir piyasa oluşuyor. Yani İstanbul'daki bir ofis, lüks bir ofisin, e, merkezi, bir, merkezi ofisin. bir ofisin değeri ne, o, e, oluşurken referans alınan referanslardan bir tanesi diyelim ki Londra'da ya New York'ta veya Tokyo'da ondan sonra yahut en azından daha yakın çevresinde yani İstanbul'un şu anda rekabet halinde olduğu bu açıdan işte Moskova, Atina yahut Beyrut gibi. Ondan sonra merkezlerdeki. Herkesler. Ondan sonra benzer gayrimenkuller. Dolayısıyla böyle bir üçlü küresel mekanizma var. Küresel mekanizma içinde küresel piyasa mekanizmalarının içine giren onunla eklemlenen gayrimenkuller de sürekli değer kazanıyorlar. Talep varsa da, tabii. Tabii kesinlikle talep varsa. Talep varsa. Ben tabii mantıksal ve kuramsal bir açıklama <gülüyor> burada yapıyorum. Onlar, Yani böyle olması gerekir ama illa böyle olacak diye bir şey değil. Yok. En başta söylediğiniz şaşırtıcı e, noktaya dönmek istiyorum. E, ekonomik gelişmeyle veyahut da ekonominin iyi gittiği dönemlerde gayrimenkul piyasasının da canlandığına ilişkin o çok bildiğimiz, evet. tanıdık e, söylemin pek de öyle olmadığını evet. belirttiğiniz Tam tersini ifade etmek mümkün mü? Yani e, ekonominin iyiye gitmediği dönemde ki tabii... Bir sonucu da gayrimenkul fiyatlarının düşmesi olabilir. O dönemde gayrimenkul satışlarının arttığına ilişkin bir bulgu söz konusu mu yoksa tamamen farklı değerlendirmeler mi var? Vallahi en azından şunu söyleyebiliriz. Gayrimenkulle ilgili olarak işlemlerde yani piyasadaki işlemlerin kendi mantığı ve kendi rasyonelleri var. Bu çok da fazla dışsal başka etkilerle inişkili değil. Size daha başka bununla ilgili bir örnek vereyim. Yine aynı çalışma içinde. Mesela 1906 ile 1936 yılları arasında yine Moda bölgesindeki bütün gayrimenkul değişimlerini inceledik. Neden bu iki tarihi aldık? Çünkü bu iki tarihe ilişkin olarak elimizde çok ayrıntılı veriler var. Neler var? Haritalar var. Çok ayrıntılı. Burada. Düşünün ki 1906 ile 36 yılları arasında bir Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılım, yıkılışı ve Cumhuriyet'in kuruluşu Dolayısıyla çok e, birçok açıdan çok kritik ve krizli bir dönem. Yani peş peşe savaşlar var, e, ekonomik krizler var e, ve bütün bu süreç içinde modadaki yapı stoğunu mesela %70'den fazla yenilendiğini gördük. Yani insanlar bütün bu krizli dönemler içinde yapı stoğuna ciddi anlamda e, gayrimenkule para ayırmışlar şeyde yakın dönemde işte Amerika'da bir eee krizi hı hı. patladı. Gayrimenkule bağlı bir evet. olay. İspanya'da e, tartışılıyor. Hı hı. Hatta ona Türkiye'de de bir balon şişmekte olduğundan bahseden yorumcular oldu. Uzmanlar var. Bunlar bu çalışmalarla eklemlenebilir. Kesinlikle. Şeyler, ipuçları Kesinlikle. E, şunu söyleyeyim. Bizde bu gayrimenkul piyasalarıyla ilgili ve bu konuyla ilgili yani tüketici davranışıyla ilgili sanırım çok yeterli çalışma araştırma yok. Mesela yakın tarihlerde e, okuduğum bir makalede bu İspanya örneğini verdiniz. Özellikle İspanya'daki bu gayrimenkul piyasalarını e, 90'lardan bu yana üzerine bir çalışmaydı. E, mesela İspanya'da yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir örnek vardı. İlk gayrimenkullerini insanlar genellikle 30'lu yaşlarda ediniyorlar. Tabi edinmek derken burada bununla ilgili borç. belli bir borç yükü altına giriyorlar. Ve 50'li yaşlarda ikinci veya ya bunu değiştiriyorlar veya ikinci gayrimenkullerine geçi Geç, gibi evet geçtikleri gibi bir e, istatistik var orada. E, keza Avrupa Birliği ve Amerika'da da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de buna benzer e, rakamlar vardı. Karşılaştırmalı. E, Türkiye'deki tüketici davranışı nedir? Onunla ilgili bilemiyorum. O belki benim e, bilgim dışında mı kalıyor? Ben hiç daha böyle bir çalışmaya, bu tür çalışmalara rastlamadım. Dolayısıyla mesela bizim gayri safi milli asılımızın şu anda yüz, yarısı neredeyse %7'ye yakını ...inşaat ve gayrimenkule ilgili faaliyetlerden... ...yani her kazandığımız... ...2 liradan 1 lirası... E, ...gayrimenkulden geliyor... ...ondan sonra... ...ama bu kadar yoğun olarak iştigal ettiğimiz bir konuda... ...çok az bilgi sahibiyiz... Evet. ...sadece inşaat yapıyoruz... evet ...sadece bir yılda yapılan... ...bina sayısını... <gülüyor> bina sayısını evet. Evet, ...bu kentsel dönüşümde de... ...en çok eleştirilen hususlardan biri... ...yani meseleyi bir... ...inşaat faaliyeti olarak görmek... evet hatta işte ekonomik bakımdan da canlandırıcı etkisi olacak filan deniyordu. Onun için bu daraltıcı yaklaşımın riskleri var herhalde. Değil mi? Kesinlikle. İnşaat. inşaat. Onlar biraz temenni gibi. Bu yani. Yolda gelirken şeyi dinliyordum. bir e, Olimpiyat 2020 Olimpiyatı ile ilgili bir toplantıda e, konuşuyor e, bizim e, görevliler sayın bakanlar da dahil iki tane de bakan var. Çünkü la inşaat açısından hiçbir problemimiz yok. Halbuki işte geçtiğimiz günlerde hala devam eden bir dünya 20 yaş altı futbol şampiyonası var ve ortalama 4000 seyirci oynanıyor. Çünkü bizim İnsanımız için futbol çok güzel ama sadece ortada bir iddia varsa <gülüyor> en iyi gazetelerimizin adı fanatik filan biliyorsunuz. öyle spor Spordan falan. bahseden. Evet. Dolayısıyla yani bir olimpiyat sadece bir tesisi yapmak filan olsaydı herhalde iyi bir durumda olacaktık ama sporu nasıl motive edeceğiz. Ama tabi bu son dedi. dönemde e, yaşadığımız ve hala içinde olduğumuz sürecinde ben bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani insanların e, bu tür konulara ilgisi e, çok dağıldı. İlgi evet. çekmemeye başladık. Zamanlama açısından kötü. Öyle mi? Şeyler, e e, başka bu, şeyler Doğrusu çekiliyor. Birkaç maçı ben de izledim. Doğrusu gerçekten de güzel maçlardı. Onu söyleyebileceğim. Evet. Ama içimde öyle bir heyecan duyamadım. Evet, kalkıp gidiyor. <gülüyor> e, e, evet. Şeyin e, önemli e, risklerinden birisi İstanbul'un trafik imiş. Yani diğer kentler evet, yanında, Madrid ve Tokyo yanında Bilmez e, trafikte <gülüyor> e, önemli sorunlarımız varmış. Evet. Ve tabii bu kolay aşılabilecek bir problem değil. Değil. Yani bu, bununla ilgili hatalar çok önceden yapıldı. Evet. <gülüyor> belki 60'lı 70'li yıllarda yapılmış olan yani İstanbul'u desantralizasyon politikası, yayma politikası. Gerçi o dönemde kendi içine belli bir mantığı vardı bunun ama e, İstanbul o kadar yaygın bir hale geldi ki bunu kendi içine toparlayabilmek artık çok güç. Bunun bir politika olduğunu mu düşünüyorsunuz hocam? Belki bilinçli bir politika değil ancak e, alınan kararlar böyle bir sonuca yol açtı. Yani şimdi bakıyoruz da İstanbul'un <gülüyor> ...planlama serüveninde... ...sizin bu konudaki uzmanlığınıza da... ...biracaat etmek istiyoruz... ...yani bilinen... ...son 150 yılda bir ciddi bir... pros dönemi var... ...ondan sonra hep böyle bir... ...bir parçalanma falan... ...şu anda da mesela... ...Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız çıkıyor diyor ki bizim diyor işte çevre planımız var bir böyle yüz binlik diyor. Sanki bir eksiğimiz yok anlamında söylüyor bunu. Yani bu planlama şeyi aç. <gülüyor> vardı ne işe yarıyor? Açısından? Onu sormak lazım. Aç doğru. O da var. bir kanalı var yani. veya evet. bir köprüyü pat diye görebiliyoruz. biliyoruz. Ondan sonra yani bu yeterli o... midir? Nedir İstanbul yani böyle taklalar atarak büyürken 1 milyondan 14 15 milyona çıkarken Planlama serüveni Şimdi ben şeyi düşünüyorum. Geçti? İstanbul hani e, bu şey vardır. Hristiyanların Noel ağacı vardır. Onu çok güzel süslerler. Dallarını süslerler. Ben İstanbul'da öyle bir Noel ağacına benzetiyorum. Ne varsa gelip üzerine tak asıyoruz. Ve en sonunda bu ağaç taşıyamayacak, yıkılacak bir gün. Ve yani bu sonuca da çok uzak değiliz. Mesela e, 2005-2006 yıllarında <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam ya belki 2007 yıllarında İstanbul Nazım Plan Bürosu bu İstanbul metropoliten Nazım planı, planı ile ilgili olarak çevre düzeni planı ile ilgili olarak ilk taslak hazırlanan taslaklarla ilgili bilgilendirme toplantıları düzenliyorlardı. O dönemde mesela bir İstanbul'un nüfusuyla ilgili bir kötü senaryo vardı. 23-24 milyon diyorlardı. Ama bu kötü senaryo diyorlardı. Hangi yıl Çünkü için bu? 2015? 20 yıllık bir periyot için. Evet. Ee, ve İstanbul eğer bu nüfusa ulaşırsa, yani bu, bu tabii bir hedef olarak ortaya konulmuyordu, yani bu istenilen bir şey değil. Ama ola ki bu nüfusa ulaşır, ulaştığı zaman çok ciddi problemler o Yani şu anda yaşadıklarımızdan çok daha fazla, çok daha ciddi problemler çünkü e, hani taşıma kapasitesi denilen bir şey vardır, bir kavram var bu sürdürülebilirlikle gündeme gelen, yani bir fiziksel ekosistemin, fiziksel çevrenin taşıyabileceği normal şartlar altındaki insan yani yükü nüfus. Dolayısıyla İstanbul nüfus açısından bu taşıma kapasitesine hızla yaklaşıyor. Evet, bütün siyasi yani bir projelerde de, bunu körüklüyor. Bir, bir de tabii yani doğal kaynaklarımızı hiç düşünmeden yapılan projeler bunlar. Geçenlerde bir bu, internette bir fotoğrafa rastladım. Bu birinci Boğaz Köprüsü yapılırken üniversite öğrencilerinin bununla ilgili olarak eleş, e, buna karşı çıkan bir duvar yazısı. Ve altında da şey diyor, o zaman da karşı çıkıyorlardı birini. Oysa ki e, tabii şunu bilmek, o zaman buna karşı çıkanlar ilk Boğaz Köprüsü'nü aslında doğru bir şey yapıyorlardı. Bugün hala sanırım toplumda ciddi bir kesim e, bu Boğaz geçişlerinin, köprüyle Boğaz geçişlerinin çok mantıklı çözümler olmadığını, ...kavramaktan çok oldukça uzaklar. Ama eninde sonunda bir gün onlar da anlayacaklar... ...bunun bir çözüm yolu olmadığını. Bakın 3. Köprü ile ilgili olarak yapılan toplantılarda... ...4. Köprü de gündeme geldi. Oysa bu söyleniyorlar daha başta. Biz şu anda 4.'yı idi, ...4. 5. 6.yı da düşünmek durumundayız. Çünkü İstanbul böyle bir kısır döngüye girdi. Ve bu 3. Evet. Köprü de bir çare olmayacak. Yani bir 10-15 yıl sonra... ...gerçekten 4. Köprü için yer aramaya başlayacağız. Önde Boğaz'ı doldururuz, arazide e, Evet. oluruz. Ondan. Evet, şimdi 5 milyonluk iki tane kent planlaması söz konusu. Evet. Bunlar da eklendi. 5 mi onlardaki hedef nüfus? Evet, 5'er milyon. 4-5 gibi, ben de öyle, evet. öyle diyorum. Evet, bunun sonucunda zaten 10 milyonluk bir artış e, çok süratli bir şekilde gerçekleşecek. Lüfat Hocama soralım, Tokyo'nun nüfusu 34 milyonmuş. Ee, yani bizim neyimiz eksik hocam? <gülüyor> <gülüyor> Japonları ee, getiririz, çözerler getiririz. Ama Japonlar da çözemiyorlar biliyorsunuz. Bilmiyorum işte onun için. Yani şey. Japonlar da çözemiyorlar bazı problemleri. Tabii Tokyo 34 milyon derken e, o çok daha geniş bir alan içinde 34 milyon söz konusu. Yani mesela İstanbul, İzmir, Tekirdağ bir arada diyelim 34 milyon bir lüfus oluyor yani. yani. ...öyle tek bir şehir değil. Yani, İstanbul'da ise ciddi bir yolunlaşma var. Kısmet olursa orada göreceğiz yani. Evet. Ee, bir 4000 km kare yayılmış... ...İstanbul'dan bahsediyoruz şu anda. 15 milyon nüfusla. Peki hocam bu... E, ...planlama açısından... ...şu andaki durumun resmini çekebilirsek... ...şehir planlama açısından... ...neredeyiz? Valla şey söyleyeyim... ...şimdi... E, yani 20 yıldır akademik yaşamın içindeyim. 20 20 yıldan çok, yani daha fazla e, akademik yaşam. 30 yıla yakın bir süredir meslek alanındayım bu. Az çok söylediklerimin sanırım bu konudaki değerlendirmelerin bir geçerliliği vardır, doğruluğuna inanıyorum. E, akademik çevrede çok ciddi bir bilgi birikimi var. Ve hatta ben zaman zaman bizim akademik toplantılarda da bunu dile getiririm. Yani o kadar elimizde ciddi bir bilgi birikimi var ki Türkiye'deki bu konuyla ilgili akademik çevrelerde, üniversitelerin. Hakikaten çok nitelikli kadrolar var. Sadece ben kendi okulumdan söylemiyorum. Türkiye'de bütün belli başlı bu konuyla ilgili akademik çevrelerde, okullarda çok ciddi bir bilgi birikimi ve çok nitelikli kadrolar var. Fakat bu ne diyeyim becerinin Türkiye'de alıcısı yok. Evet. Talep, biz, yok. talep yok. Dolayısıyla bunu diyorum biz de başka bir yerlere şey yapmamız lazım. Yani ne yapalım gidelim mesela Afrika yani dünyaya hizmet verelim hiç olmazsa. Yani bunun bizde alıcısı yok. Bizim kadrimizi kıymetimizi bilmiyorlar. E o zaman biz de bununla Afrika'ya gidelim. Gelişmekte o ülkelere gidelim. Asya'ya açılalım. Diyorum ben hep bunu ya söylüyorum. Aşağım, Oralarda bir şey olmazsa. <gülüyor> e, çünkü e, şu son yaşadığımız olaylar e, gösterdi yine iki ben e, ufuk diyelim veya yönelim olduğunu inanıyorum. Bir tanesi çok acilen başarı öykülerine ihtiyacımız var bize. Yani toplumdan yana başarı öykülerine ihtiyacımız var ve bir de kahramanlara, liderlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz bunu burada yapamayacağız hiç olmazsa. Kaç tane şehircilik şey. fakültesi var Türkiye'de? Işte. Ee, yanılmıyorsam 13 tane. E ne yapıyor mezunlarınız? Ee, bu zor bir soru <gülüyor> bu bir çok da iç açıcı bir cevabı yok sanırım bunu ama en azından e, belli başlı okullardan Türkiye'de bizim de dahil olduğumuz yani e, şu anda aklıma gelenleri söylüyorum unuttuklarım varsa kırılmasınlar lütfen e, Mimar Sinan, İTÜ, Yıldız, Ottü e, Gazi, 9 Eylül gibi e, belli başlı e, şey, Selçuk Üniversitesi Konya'da keza e, yani, o, mezunları genellikle şeydi Erciyes Üniversitesi şey yapıyorlar, Kar Karadeniz Teknik Üniversitesi, ee, buradan iş bulabiliyorlar. Yani belki hepsi, yani kesinlikle hepsi için değil ama genellikle işsiz kalmıyorlar. Ama hepsi için bir şey diyemeyeceğim geçmişte şehir planlaması ihaleleri yapılırdı. Bugün de yapılıyor. <gülüyor> yapılıyor. Bugün İller de yapılıyor. Bankası yönetirdi eskiden. Evet, İller Bankası özelleştirildi biliyorsunuz ama yine tamamıyla e, dağılmadı. Aslında İller Bankasının ciddi ya bir onlar, ağırlığı vardı. Şartnameleri onlar belirlerdi. Onun evet. için bütün şehirlerimiz birbirine benziyor. Benzerdi. tabii yine de şey vardı nedir? E, sonuçta birbirine benzeyen şehirler ortaya çıktı. E, bu imar mevzuatını. nedeniyle bir e, yaklaşımı nasıl değerlendirmeli hocam? Olmaz. Yani e, Artvin'e de gidiyorsunuz, Kuşadası'na da aynı şehir. E, bunu bunun sanırım tasarım boyutu çok eksik kaldı. Yani imar planları sadece yapılaşma haklarını düzenlemekle yetindi. Bununla ilgili belirli bir takım standartlar oluşturmaya çalıştı. Kamu hizmetleri ile ilgili olan mesela donatılar Eğitim, sağlık, yeşil alan gibi donatılarla ilgili olarak bir takım standartlar belirlemeye çalıştı. Ama onun ötesinde e, tasarım, e, imar planlarında hala da öyle. Bizim mevzuatımızda tasarım çok eksiktir. Dolayısıyla bu mevzuatın temel amacı şuydu. Bak hala da bizdeki imar e, planlama mevzuatı gelişmekte olan bir ülkedeki sınırlı sermaye birikimine göre hazırlanmış olan bir mevzuattır. Yani... Küçük girişimci, küçük yatsakçı, hmm. sınırlı sermayesiyle parsel bazında mal sahibiyle anlaşarak bir yapı inşa edecek ve bunu mal sahibiyle paylaşacak. Paylaşacak. Dolayısıyla küçük sermaye birikimine göre oluşturulmuş olan bir kentleşme yaşadık biz şimdiye o kadar. Kat mülkiyeti kanunun Şimdi mesela büyük sermaye, var. evet. Büyük sermaye bu işe girmeye başladı. Bu siteler oluşturmaya başladı. Geyroğularımız mev... var hocam evet. artık. Tokimiz var. Evet. Bizim mevzuatımız yetersiz kalmaya başladı. Evet. Tabii bu arada TOKİ demişken e, şeyi de belirtelim. E, ben bunu zaman zaman söylüyorum. E, TOKİ'nin hali hazır şu ana kadar yaptığı ve yapmakta olduğu uygulamalara baktığımızda yani umarım bu bakış açısını ve bu uygulamaları, bu yaklaşımları değiştirirler. E, hala dünyada diyorum ben Stalin şehir uygulayan herhalde bir Kuzey Kore kalmıştır, bir biz kaldık. Bir de biz kaldık. Evet. evet. Hala Stalin tarzı şey yapıyoruz, böyle blokların inşa ediyoruz. Evet. Evet tip projeleri her yerde uyguluyoruz. Bir ara verip müzik parçamızı dinleyelim. Aynen. Sonra sohbetimize devam edelim. Genie in What condition am I? Oh, you tell me, baby. What condition am I? You're Evet, açık radyodasınız. 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. E, bugünkü programdaki konuğumuz doçent doktor Rıfat Akbulut. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi. Evet efendim. Geldiğimiz noktada e, Stalinist yapılardan bahsettik. Yani TOKİ <gülüyor> evet, <gülüyor> yerlerindeki e, uygulamanın ...uygunsuz taraflarını vurguluyorduk zannediyorum. Evet, evet. Mesela şeyi hatırlıyorum, <gülüyor> e, şey örnek vereyim. Şimdi bununla ilgili olarak e, 1960'lı yıllarda e, mesela Budapest'te sosyal konut e, programları 60'lı ve 70'li yıllarda... ...ki bunu anlatan bir fiil bu kararları veren ve uygulayan e, toprağı bol olsun Karoli Polonyi... Türkiye'de hem, hem bizim okulda hem ot türe misafir öğretim üyeliği yapmıştı. Ben o sıralarda işte daha henüz genç bir asist, yeni bir asistandım diyelim bir şey burnumda. Tek bir ölçü tüpümüz vardı diyordu. Kule binçleri bir kere yerleştirdiğimizde en fazla yarı çapını yani konut yapabileceğimiz şekilde yerleri seçiyorduk. Onların yerlerini seçiyorduk ve dolayısıyla bir seferde bir Kuleviçi bir şey kardeşlerim yapabileceğim fazla Maksimus. kontu yapmaya çalışıyor Yani düşünün kriter bu, tek kriter bu ve tabii e, çok kötü şeyler yaptık diyordu ama onun da şeysi nedir e, gerekçesi aynıydı. Bizim için sayı <gülüyor> önemliydi diyor bugün. Şimdi e, bugün e, Tokin'in yaptığı e, uygulamaları baktığımızda bakın bunu çok samimiyetle söylüyorum. Bundan belki bir 20 sene sonra, belki daha yakın bir tarihlerde Türkiye ciddi anlamda bu konu üstünde ondan nasıl kurtulacağını, bunun ciddi problem olacak, düşünmeye başacak ve hatta çok ciddi uluslararası ihaleleri yıkı bir haline çıkacağız. Ondan sonra firmalar gelecekler, bunları yıkmak için dinamitleyerek belki temizlemek için Hatırlarsanız 99 depreminden sonra da bir ihale yapılmıştı bununla ilgili olarak bir yabancı firma gelip bazı o Hasarlı yapıları şey yapmıştı. Yıkımına işte üstler. Benzer şeyleri yaşayacağız. Ondan sonra yani bunlar için yine para ödeyeceğiz. Belki inşa ettiğimiz kadar neredeyse para ödeyeceğiz bu sefer yıkmak için. Yani bu ciddi bir problem olacak Türkiye'nin başına. Evet, yani siz bir gün Türkiye'nin özellikle şehir planlamasında daha düzgün çözümlere ulaşabileceğini ve bu çözümler doğrultusunda da eskiyi tasviye edeceğini de i̇nanıyorum, düşünüyorsunuz. İnanıyorum. Evet. Çünkü bizim şeydir, yani geçmiş deneyimler şunu gösteriyor ki biz hatalarından öğrenen bir toplumuz. Evet. Yani hata yaparak öğrenen bir toplumuz. Uvara çarpınca. Evet. Evet. Bir kötü bir şey hocam. Yani İlhan Tekeli hocanın çok güzel bir sözü vardır. Ee, yıllar önce bir toplantıda söylemişti. Ee, tabii ki insanlar kafalarını duvara vurmasalar iyi diye Ama yani öyle bir özgürlükleri vardır. Yani gidip kafanızı duvarlara vurabilirsiniz. Kaşınızı gözünüzü yarabilirsiniz. Ama yapmasanız daha iyi olur deme. Bilmemekler Evet bir şey mi hocam. Yani Ama biz ilkini tercih ediyoruz. Yani kafamızı duvarlara vurup öyle şeyler yani. Biliyoruz Herhalde. Bakın hocalarımız var, üniversitelerimiz var. Devlet planlama teşkilatımız var, bakanlıklarımız var. E demek ki bilenlerle karar verenler aynı kişiler. Ya yani buluşamıyorlar diyelim. <gülüyor> aynı kişiler olması gerekmiyor da buluşamıyorlar diyelim. Ben bir süre Suharistan'da çalıştım 80'li yıllarda. Dikkatimi çekmişti. O zamanlar çalıştığım Cidde, El Kobar, Damam diyelim doğuda ve Riyad'da 70'li yıllarda çok sayıda toplu konut yapmışlar, yüksek katlı. Yani beşer onar bin konutun bir arada yoğun ve yüksek yirmişer katlı binalar bunlar. Ve ben oradayken 80'li yıllarda yani on yıl sonra veya sekiz yıl sonra bunlar boştu, hepsi boştu. Kimse de benim, benim e, e, uygun tamam bu olabilir dediğim bir açıklama getiremiyor. <gülüyor> tevatürler şuydu, işte buraya Bedeviler bedevileri yani çölde yaşayanları yerleştirmek istemişler ama onlar girmemiş tabii. Yani keçileri var bilmem ne. Veya kadın asansörün ayrı olması terk gerek. yaşamayı ediyorlar. Binalar çürüyordu orada. Üstelik onları yaparken henüz Suud'un da o petrolden büyük para kazanma dönemi başlamamış olduğundan olsa gerek liman filan yetersizmiş Çimento helikopterle boşaltıyorlardı. <gülüyor> yani biz de güldüğümüz duruma çok uzak değiliz. Yani bunlar yeterince irdeleniyor mu tartışılıyor mu Bakın başbakan çıktı ani bir buluşla biz artık yüksek yapı yapmayalım. yapmayan yani. yani bunun için bu kadar zaman İstanbul'un her yerine rastlantısal gibi serpiştirilmiş o konuda da görüşünüzü rica ediyorum. Peki ya ben, nedir ben bu? bilmiyorum yüksek bu yapılar niye? evet onu nasıl yerleri belirleniyor? nedir bunun ilkesi? Ee, ne diyelim? Ee... O tespiti ben de e, biliyorum duydum fakat bunun samiyeti konusunda e, doğrusu bazı şüphelerim var benim. hala e, şunu söyleyeyim mesela e, bu kadar çok biz ne diyeyim para harcıyoruz kentler için yani bütün bu yapılan çalışmaların ciddi bir maliyet şeysi var portresi var buna ciddi büyük e, kaynaklar e, harcanıyor peki bunların karşılığına ne elde ediyoruz yani şöyle bir baktığımızda mesela Dünya yaşanabilirlik, Dünya Kentleri yaşanabilirlik Endeksi diye her yıl yapılan bir değerlendirme Kimi var. Kim yapıyor bu değerlendirme? Bunu ekonomist dergisi evet. yapıyor. Onun kendi araştırma birimi tarafından gerçekleştirilen bir çalışma. Ama çok ciddi bir çalışma yani bu 3-5 kişinin oturup böyle keyfi değerlendirmeleriyle yüzeysel değerlendirmelerle yapılan bir çalışma değil. Bunun çok ciddi kriterleri var. Ee, hatta bayağı bunun kriterleriyle ilgili bir kitapçık var. Yani bu değerlendirme evet. nasıl yapıldığı ile ilgili olarak ee, Türk şey İstanbul biliyorsunuz e, son yani 2 yılın e, verilerini hatırlayalım sürekli olarak 100'den sonraki değerlendir sıralarda Kaç yer yıl alıyor. Içinde? 160 kent içinde. Yani daha da açık söyleyelim. 109 110 sıralarda yani son 2 yıl içindeki yapılan 2011 2012 değerlendirmesinde. Bu ilk ona giren kentler 7'si Avustralya ve Kanada'dan. Bulunan Geri kentler. kalan 3'ü de İskandinavya. Yaşanabilirlik kriterleri. Yaşanabilirlik kriterleri. Ama ilk 20 kenti ele aldığımız zaman e, gelişmiş endüstriyel e, ülkelerin kentleri. Ki onlar da durmuyorlar. Onlar da kendilerini evet. yenilemeye çalışıyorlar. Evet. Evet. E, onların da belli ne bileyim bu şey e, kışla tipi kon, e, konut bölgelerinde sıkıntıları var. İşte Fransa'da biliyorsunuz gençlerin. Evet. E, yani şehirciliğin evet. de bu açıdan bir kendini hı hı. sorgulaması e, bir Paradigma soruşturması yapması faydalı olmaz mı? Tabi artık kapılıyordur e, belki de tartışmalar. Yani bilmiyorum. şey tek başına işlevsel e, şehircilik yeterli değil. Heh. Yani ona karşı geliştirilen özellikle son dönemlerde mesela yavaş kentler gibi ondan sonra çeşitli e, yaklaşımlar var. E, ben yavaş kentlerde bu arada bu vesileyle Türkçe'de biraz yanlış tercüme edildiğini inanıyorum. Aslında oradaki yavaştan kasıtlı keyif kenti ve hepini inandığım bir. Ee, ne diyelim ee, bir tespiti burada aktarayım ben bakın bizim özellikle Akdeniz kültüründe gündelik yaşam ve bunun çevresinde oluşan mekanın temel e, biçimlendiricilerinden bir tanesi keyiftir bizde keyif çok önemlidir yani hayat keyif alınarak yaşanılması gereken bir süreç olarak görülür. mesela kahve vardır çınar altındadır Dolayısıyla insanlar orada otururlar. Hem çınar gölgesinden faydalanırlar. Hem orada bir esinti olur. Köyün meydanında meydan. mutlaka evet. büyük bir evet. çınar Mesela vardır. Yemek yendiği zaman, yemek yeneceği zaman özellikle dostlarla yapılacak bir yemekse, bir sohbetsi, uzun bir yemekse edilen bir manzara aranılır. Değil mi? Evet. Bunlar tesadüfi davranışlar değil. Bunlar yıllar içinde, yani yüzyıllar içinde böyle çok e, incelikle oluşmuş davranış biçimleri. Dolayısıyla bunu tekrar mesela hatırlamamız ve yaşama ve mekan için almamız gerekiyor. Hayatı keyifle yaşamamız lazım. Hocam işte çok güzel bir fırsat var önümüzde. Kentsel dönüşüm var. Ne yapacağız? İşte sanırım herhalde onda eksik olan noktalardan bir tanesi bu. Biz yine metrekare inşaat maliyetleri üzerinden ondan sonra bu yaratacağı bir takım yan ekonomiklerden evet. Sağlam ee, bina. Ondan sonra bu açılardan biz yaklaşıyoruz. Mesela yine bu kadar çok inşaat yapıyoruz. Benim bir Afrikalı dostum birkaç yıl önce böyle şeyden e, hakim bir noktadan İstanbul'u seyrediyoruz. Siz dedi inşaat yapmayı çok iyi biliyorsunuz dedi. Afrika'da gelişmekte olan bir ülkeden geliyor. E, biraz bize de yardım etsenize dedi. Onların öyle bir problemleri varmış ciddi konut açıkları. Ondan sonra ben de evet dedim yani miktar olarak baktığında çok inşaat yapıyoruz ama kalite olarak baktığında dedim onun için bir şey diyemeyeceğim demiştim. Ve hakikaten mesela bu kadar çok inşaat yapıyoruz bu kadar prestijle diyebileceğimiz tırnak içinde veya lüks inşaat yapıyoruz. Peki bunlardan hangisi dünya mimarlık literatürüne girecek? Hangileri kalıcı olacak? Veya işte konsept olarak, teknolojisi olarak, tasarımı olarak hangisi kalıcı olacak? Hiçbirisi. Yani haybe'ye bir anlamda şey nedir? Havanda su dövüyoruz bir anlamda. Hiçbir şey kalıcı olmayacak bugün yapılanlarda. Evet. Buna kamillerde, kışla da dahil. Evet. evet. Yani Bülent Tekeli hocamız İstanbul'un geleceği belirsiz diye bir e, gazeteciyle yaptığı görüşmede gerekçeleriyle bir e, ifadede bulunmuş. O diyor ki şehirlerimiz dönüşüyor diyor. Dünyada artık diyor tek merkez yerine çok merkezli kentsel bölge kavramı e, gündemde diyor. Bu konuda bir yorumunuzu alabilir miyim? Bu özellikle e, batı kentlerinde çok ciddi bir yayılma problemi var. Kentsel yayılma problemi var. Yani e, kentler fizik mekanda çevrelerinde alabildiğini yayılıyorlar. Bu Amerikan kentleri için özellikle geçerli olan bir durum günümüzde aslında İstanbul için de böyle bir şey söz konusu. Ve tabii bu kadar fiziksel mekanda yayılma söz konusu olduğu zaman Peki, bu insanın var. tabii kavrayabilirlik, mekanı kavrayabilirlik e, sınırlarını da aşıyor. Dolayısıyla bu büyük bir yerleşme içinde artık buna tek başına bir kent diyemeyiz ama bunun içinde çeşitli kentler olan, e, kendi yaşama birimleri olan büyük bir yerleşme yığını oluşuyor. Bunun içinde de tabii birden bunu çok merkez planlamak. Oluşmak durumunda Vallahi bunun gerekliliği tartışılabilir Bence bu çok gerekli bir e, ne diyelim bir tercih değil ama böyle bir gelişme varsa bu Tabii ki planlanabilir Aslında pozitif düşüncenin e, bakın tazimattan beri e, <gülüyor> e, temelinde yatan bazı ne diyelim bu e, e, doğrulardan bir tanesi de şu yani insanlar gibi toplumların ve kentlerin geleceği de denetlenebilir, kontrol edilebilir yani tesadüfi değildir ee, kent planlaması e ve kentle ilgili düzenleme çabalarının bize gelişi aslında son yani modern anlamda son derece eskidir biz bunu sadece cumhuriyetle keşfetmedik, yani bunun 19. yıl başına kadar uzanan bir geçmişi var Türkiye'de ee, özellikle de mesela e, 1900 yıl başlarında daha e, 2. Mahmut döneminde e, bir takım önde gelen bürokratların daha sonraki abdurma döneminde modern kent planlamasıyla ilgili Türkiye'de önemli çalışmaları var. çabalı Çabalıkla e, ilgili çabaları söz konusu. Yani 1830'larda mesela o sırada askeri danışman olarak Türkiye'ye gelen e, Helmut von Volke'ye ki Alman tarihinin çok efsanevi simalarından bir tanesidir. Ünlü genelkurmay başkanı olmuştur. Fransızları yergiyi uğratan 1870 savaşında. O zaman yüzbaşı rütbesiyle Osmanlı ordusunun askeri danışman olarak geliyor. Tabi Osmanlı son derece pragmatik. Görüyor ki karşısında son derece yetenekli bilgili bir teknokrat var. Hemen oturtuyorlar. Aman diyorlar sen bize gelmişken bir de İstanbul için plan hazırla diyorlar. <gülüyor> Tabi plan hazırlamak için önce harita lazım. Fon oturuyor haritada çıkartıyor. Çünkü o bilgiye de sahip. Yani çok iyi Parti bir kur, kur, kur, kurmay. Çok iyi bir kurmay. Haritasını çıkartıyor. Oturuyor daha sonra da planını yapıyor. Ee, muhtemelen daha sonraki ilk ee, 1840'lardaki iman nizamnamelerine modern anlamda altlık oluşturacak bir takım öneriler de geliştiriyor. Bir mevzuat önerisinde de bulunuyor. Tabi Mokke'den de öncesi var. Yani e, Melink'i bilirsiniz. İstanbul gravürleriyle meşhur. E, Melink de öyle çok yönlü. E, Tabiyle Rönesans adamı Efendim? diyebileceğimiz e, çok yönlü birisi. Çok iyi eğitimli. O da mesela oturuyor. İşte Selimiye mahallesi için bir plan hazırlıyor. Bugün hala Üsküdar Selimiye mahallesi. Melink'in çizdiği onun, planıdır. Onun planıdır. Ondan sonra yani böylesine eski bir şeysi var. nedir? Geçmişi ve birikimi var. Evet. Dolayısıyla biz bunu çok yeni keşfetmedik planlamayı. Bununla ilgili Türkiye'de çok ciddi bir bilgi birikimi, tarihsel bir birikim olması gerekiyor. Ama şu anda kimse o havuza kepçesini daldırmaya istekli görünmüyor. <gülüyor> Daha doğrusu <gülüyor> karar vericilerde bu istekliliği göremiyoruz, bu kararlılığı göremiyoruz. Peki hocam şimdi bu kentsel dönüşüm tartışmaları kanunu çıktı. Bir takım her gün haberlerde şurası kentsel dönüşüyor, burası kentsel evet. dönüşüyor. <gülüyor> Şehircilik Bakanlığı bize artık yaşlıların da birlikte yaşayabileceği tipte konut tipi lazım. Yani bu işte, dışarısı böyle duvarla çevrilmiş, kapısında güvenlik olan yaşam çok da makbul bir şey değildir. filan tartışmaları da oluyor. Yeterince tartışılıyor mu? Akademiye bu konuda nasıl bakıyoruz? Üniversitelerde bu konular e, araştırmalarla falan destekleniyor mu? Ne, nedir? Vallahi ben e, bu Sizin kon... tarafta havalar nasıl? Ee, şey, bizim mahallede e, valla... Bir şeyden söyleyeyim şu, mi? Tabii. Bunu e, desteklemek için. Son dönemde özellikle bu Gezi Parkı ve Taksim'in yayalaştırılması, hatta AKM'nin durumu falan tartışmalarında e, üniversiteler, şehircilik fakülteleri de dahil, mimarlık vesaire bir sürü... E, cesur bildiriler yayınladılar ve evet. tavur koydular bu böyle olmamalı bunlar şeffaf olmalı tartışılmalı işte daha dünkü gazetede e, haliyle yapılan metro köprüsü ile ilgili tartışmalar vardı e, her kül yazısını biliyorsun yazısı. güzel bir yazı Bugün Ahmet Alkan da ona e, değinmiş e, yani e, hiçbir şey yeterince tartışılamıyor mu bunların hazırlıkları toplumla paylaşılarak niye yapılmıyor? Neden yarışmalarla elde edilemiyor olaylar? O doğru bir tespit. Çok doğru bir tespit. Şimdi Neden bunlar yarışmalarla elde edilmez? Siz evet. bir akademisyen olarak nasıl görüyorsunuz? Ee, bizimle paylaşırsanız. Benimle. Vallahi şimdi demin söyleyecektim. Bizim mahallede biraz işin sohbetindeyiz daha henüz. Evet. Ee, bu belki çok kaba bir genelleme oldu ama bu e, Zaman zaman benim de meslektaşlarımla e, bu konularda konuşurken söylediğim, öğrencilerle de konuşurken söylediğim e, bir tespit var. Yani bir gün herhalde yabancılar mesela bu kentsel dönüşümle ilgili ee, yabancıdan çıkıp şöyle bir araştırma falan yapsalar da biz de tam ne olduğunu öğrensek diyorum. <gülüyor> Çünkü, <gülüyor> tabii bunu biraz şey nedir? Kendimizi eleştirme anlamında söylüyorum. Ee, tabii bilmediğim e, eminim bazı çalışmalar var Henüz daha açıklan, Yani kamuoyuyla paylaşılmayan da, e, gelişme aşamasında bazı araştırmalar yapılıyordur. Ama hala bu konuyla ilgili olarak kentsel dönüşümle ilgili olarak elimizdeki bilgi e, çok sınırlı. Yani e, ne kadar etkisi bunun kaç kişi etkiliyor? Ne kadarlık bir nüfusu etkiliyor bunun? Tam finansal nedir, portresi nedir bunun? Ondan sonra maliyeti hem finansal hem toplumsal maliyetleri, çevresel maliyetleri nedir? Uzun dönemli etkileri neler olacaktır? Bu konuya ilgili evin henüz daha elde tutulur bir araştırmaya ben rastlamadım. Ama umarım yapanlar vardır bunu. Yapılması da gerekir. Burada tabii bu eleştiriyi siz de bana yöneltebilirsiniz. Siz niye yapmıyorsunuz o zaman diye. Ee, benim doğrudan çalıştığım bir alan değil bu konu. Ee, yani bununla ilgilenen daha başka meslektaşlarımız var. Ben bunu onlara bırakıyorum. Onların, e, kentsel dönüşüm e, doğrudan beni ilgilendiği bir alan değil. Ama bu konuyla başka bir e, tespiti daha yapmamızda fayda var. Özellikle 80'den sonra Türkiye'de şehir planlaması önemli ölçüde söyleme dayanmaya başladı. Yani hep böyle bir söylem geliştiriyoruz biz, bir takım konularda. Bu son dönemdeki yaşadığımız e, bu olayların gezi park olaylarının aslında bu an, bu, yan, bu yönüyle de çok büyük bir faydası oldu. Yeni bir dil geliştirmeye başladık biz. Çok daha derinlikli, çok daha duyarlı ve çok daha e, zeki kavrayışlı yaratıcı yeni bir dil geliştirmeye başladık. Bu sadece akademi açısından kastettiğim değil. Sadece evet, değil. Evet, evet. Ondan sonra ama bunun akademiye de çok önemli etkileri yansımaları olacaktır. Fakat e, somut veri üretimini, e, yani görgül verilere, sağ verilerine dayalı somut bilgi üretimi çok ikinci planda kaldı 80 sonrasında. En azından benim kendi alanım için bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. ve hatta zaman zaman e, yine mesleki alanda, mesleki çevrelerde şunu söylerim. Bizim yani kent planlaması giderek bir inanç alanına dönüşmeye başladı diyorum ben. Yani bir bilim alanından çıkıp bir inanç, i̇nanç. alanına dönüşmeye Çünkü bir takım şeylere inanıyoruz. Doğru olduğunu. E, varsayarak. Oysa mesela bu anlarda tırnak içine bir takım bazı bilimsel dinlenen yani doğrudan arkasında herhangi bir araştırma yer almıyor. ya yani hiçbir araştırmaya dayanmıyor. Sadece mantıksal çıkarsama yoluyla onun öyle olduğunu doğru olduğunu kabul ediyoruz. Oysa her bilimsel tırnak içine doğrudan mutlaka arkasında çok, onu çok doğrulayan bir... Çok gizemli kaldı. Bir örnek verebilir misiniz buna? Kolayda bir örnek <gülüyor> var mı? <gülüyor> Tabii şöyle söylüyor. <gülüyor> şeklini alalım. Mesela e, diyelim ki ilk başta bahsettiğim konu mesela gayrimenkul piyasası ile genel ekonomik durum arasındaki ilişki. Mesela bu bir inanç soru. İnanç, Çünkü bu ikisi ikisiyle de parayla ilgili, ekonomiye ilgili mantıklı bir konu. E mantıksız, mantıklı olarak tabii birbirini etkiliyor. Tamam, Ama bir araştırma Ama falan. yok yani tabii bunu doğrulayan bir araştırma yok. Ee, benim yaptığım çalışmada bunu doğrulamadı. Hani bir başkası bir gün bunu çıkar doğrularsa, doğrularsa o zaman bu bir geçerlik kazanır. İşte benim söylediğim konu bu yani tespit evet. ettiğim hep bir takım inançlar üzerinden gidiyoruz. Ondan sonra. Söylediğim ee, söylem geliştiriyoruz. Bu inançları bir takım söylemler geliştiriyoruz ama e, somut verilen bilgiler daha çok daha az ortaya koyuyoruz. Zaten 80 sonrasında çok belirgin şekilde diğer disiplinlerle de e, bu e, benzer bir yaşamış siyasetçilerde de öyle. Evet. Şeyde, Akademinin disiplinlerinde de öyle. Görgül çalışmalar çok azalmıştı göreceli olarak. Göreceli olarak yani. Hep söyle müzeyinden gelişiyor. Nasıl, nasıl iyi bir şehir meydanı nasıl olmalı hocam? Bize okulda sinyoriya meydanını örnek gösterirlerdi. Hocam Floransa. bunu nerede yapacağınıza bağlı? <gülüyor> <Evet. Yani. gülüyor> Floransa'da olur. Davide Ege'li de olur. Sonra. Yani mesela şeyleri neydi? E, Konya'da Mevlana Müzesi'nin önündeki güzelim o ağaçları, bahçeyi, parkı kaldırıp oraya taşlarla döşeli geniş bir meydan yapmışlar. Şimdi ben Konya'da yaşadığım için ee, çocukluğum Konya'da geçti gayet iyi biridir. Yazın o sıcakta durulmaz. Siz bir de oraya açık renk taş koymuştunuz. Bütün oldu ki bu güneş ışığını yansıtacak. Yansıtmaya başlayacak. Evet. Yani yani çok öyle bir, önemli bir olmaz mesela dinlenme orta. alanı. Evet, evet. Ee, böylelikle ortadan kaldırılmış oluyor. Herhalde orayı otopark için yaptılar. Yani ancak araba bile park edilmez. Yani Bilemezsiniz evet. arabanızı evet. Evet. Ee, zamanımızı hızla bitirdik arkadaşlar. Bir başka evet. programa diyelim. Bugünkü programı. İnşallah kapatarak. daha iyi şehirlerde hocam. Evet. <gülüyor> Rıfat hocam çok teşekkür ederiz ben size. Ben teşekkür Sağ ediyorum. Olunuz. Bizimle hem çalışmalarınızı hem de görüşlerinizi paylaştınız. Evet efendim. Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz doçent doktor Rıfat Akbulut idi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Planlama Bölge Planlama evet. Bölümü öğretim üyesi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar